Gönül Sadası'ndan hepinize hayırlı günler, hayırlı haftalar değerli izleyiciler, değerli dinleyicilerimiz. Ee, kıymetli hocam Saadettin Ökten ve bendeniz Kemal Sayar bir programda daha birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş geldik. Safalar efendim. getirdiniz. Safa bulduk efendim. Ben sizden duyduğum hiçbir şeyin zayi olmasını istemiyorum. Biz programdan önce e, çay içiyorduk beraber... ...siz de çayla ilgili çok latif cümleler <gülüyor> kuruyordunuz. <gülüyor> İsterseniz oradan başlayalım. Evet. Şimdi çay bana çok enteresan bir içecek geliyor. Evet. Şöyle ki... E, ...bir dostumuzu sohbet etmeye çağırdığımız zaman... ...sohbet edelim gel demiyoruz çoğu zaman. Gel bir çay içelim çay diyoruz. Çay içelim diyoruz değil mi? Evet. O çaydanlık... E, Evlerimizde fokurdayıp durur Kaynayıp durur Evet. Hatta e, daha önceki Programlarımızda da konuşmuştuk e, İhvan e, Dervişler evet. e, Küçük ihvan diyorlar e, çaya. çaya Yani evet. kendileri e, Normal ihvan diyelim <gülüyor> Normal kardeşler Normal dervişler e, Küçük dervişte de çay evet. e, Yani bir arkadaş Bir yoldaş olarak görüyorlar siz de az önce çok hoş e, bir takım çayın e, mahiyetine dair evet. nasıl olmaklığına dair çok güzel beyitler okudunuz İsterseniz oradan başlayalım Peki. çaya methiye edelim evet. Evet. tabii şimdi e, Kudema'nın okuduklarının hepsi aklında kalmıyor onlar ayrı bir zaman idi ayrı bir mekan idi ama Ali Bey'den e, ben duymuştum sonra Teyi'den Başkalardan da, başkalarından da işittim. Bir beyt çay kadehte dide efruz olmalı. Lebgizü, lebrizü, lepsuz olmalı. Yani? Yani çaya baktığınız zaman gözünüz parıldayacak. Gözünüzü parıldatan bir renkte olacak. Hı hı. Lebgiz hafif böyle buruk olacak. Hı hı. Lebriz ...ağız ağza lebbeleb dedi diyorlar... ...dudak dudağı dolu olacak... Hı hı. ...lebsuz da dudağınızı yakacak... ...çayın vasıfları bunlar... ...tabii... Ee, ...yine e, siz böyle söyleyince... ...tabii çağrışımlar... ...merhum Nihat Hoca'dan, Nihat Çetin'den... ...yine eksik ama olsun... ...bir rahmete vesile olur... Hı hı. ...bir e, beyt var... feyz Neşat'a teşne iken gönlümüz hemen... ...çiğdem elinde kullemize taze çay gelir... Nevres getirse lale bedeşanı andırır diye devam ediyor. Bir gazel bu. dedim mi hocam bu de kule nedir? Kitap yığınları dedi. Hmm. Türk şakiyatta çalışıyor kitap yığınları. Fevzi Neşat sıkılmış. Bütala'dan. Çiğdem de sekreter hanımefendi. <gülüyor> hocam taze çay yapmış <gülüyor> saat ikindiye doğru. Çiğdem elinde kullemize taze çay Bu Kule nedir? Kule kitap yığınları. <gülüyor> <gülüyor> Kamuslar böyle girilmiş. Nihat Bey Allah rahmet eylesin. Harbi evet gelirsin, yani evet. bir de Özbek tekesinde okurlardı e, semave ilahisi dön semaver yans semaver sende bir hal var semaver ne kadar güzel talimatın yani. ben diye de çay çok meyimdi küçük derviş oradan geliyor evet. halvetiye de de sonra e, su içilmez çay ikram edilir Hı. su içilmez yani o zikrullahın ateşi su ile teskin olmasın derler böyledir efendim. Şimdi enerji fazlala da var ya çaycı getir duman kokulu çaydan Dakika düşelim sanelik paydan, zindanda dakika farksızdır <gülüyor> aydan. Karıştır çayına zaman erisin, köpük köpük, köpük duman, duman, duman, duman duman erisin, duman erisin. Ya, ya. Eyvallah. Allah rahmet eylesin. Bir damlık ali vardı asıldı. Kaydını düştüler, mühür basıldı. Geldi geçti birkaç günlük fasıldı. Ondan kalan boynu büyükk ve sefil bahçeye dikti üç beş karavel. İşte bu şiir yani. 4-5 mısra ile bir hadiseyi Tabii. E, dramatize ediyor yani. Lirik Tabii. bir adam. evet Çaydan buraya. Bu bir şey oldu. İstitirat eski tabi. <gülüyor> yan, yan cümlecik filan yani. Dostoyevski'nin meşhur bir şeyi vardır, anekdotu. Batı notlarını yazar ya. E, batı'ya gider, e, seyahat eder. Avrupa'yı gezer. Döndüğü zaman, üstad nasıl Avrupa diye sordukları zaman Der ki bizim kadar iyi çay demleyemiyorlar. Aa, doğru. Bu, bu anekdot bana şunu düşündürüyor. Bizim kadar iyi çay demleyemiyorlar. Bizim kadar samimi sıcak insan ilişkileri kuramıyorlar. Evet. Çünkü çay bizim aramızı ısıtan bir şeydir. Evet. Çay bizi bir araya getiren bir şeydir. Anadolu'da daha böyle muhafazakar, mütedeyin insanların e, birbirlerini buldukları birbirlerini neredeyse koklayarak varlıklarını teyit ettikleri yerler hep çayhaneler olmuştur. Tabii. tabii. Meyhaneye gidemeyeceğine göre evet. çayhaneler etrafında evet. buluşmuşlardır insanlar. Fikir mübadelesinde bulunmuşlardır. Oralardan yeni dergiler, fikirler, insanlar, düşünce insanları çıkmıştır. Dolayısıyla çayın bu son dönemdeki itibar kaybına bir itirazda bulunmak istiyoruz hocam biliyorsunuz kahve hayatımıza çok fazla girdi ama Amerikan kahvesi Amerika, girdi evet, evet ben bunu biraz da acaba bireycileşmenin kentleşmenin bir unsuru olarak okuyabilir ama miyiz diye bakıyorum kahve var ama Kemal Bey de şimdi bu başka bir şey olarak girdi. Türk kahvesi Türk içiyoruz, kahvesi içiyoruz. Tabii. evet yani ee, Filtre kahve. Evet yani. Ee, doğrusu hani bir itirafta bulunayım ben de içiyorum. Filtre kahve seviyorum. Ben de içiyorum. <gülüyor> seviyorum. Tadı da gayet güzel oluyor doğrusu. Fakat bu kadar çok e, dükkan, bu kadar her e, adım e, başı. Bir modadır o şimdi. Evet. Yani bir süre sonra o da geçer tahmin ediyorum. Ancak şöyle bir şey var. Yani... E, Tabii kahve biraz daha ağır bir şey yani. Hmm. Biraz daha pahalı, biraz daha zor bulunan pişirmesi vesaire çay hmm. öyle değil. Ee, bizde ikisi de var klasikte yani bizim yetiştiğimiz dönemlerde kahvehane, çayhane ikisi de içiliyor. Ama çay mesela siz böyle söylerken e, büyük büyük baba vardı. Hmm. Bizim annemin büyük babası bir şey, bir Türkmen çiftçi, Ege'li. O derdeki çay fakirin tatlısıdır derdi. Niye ya büyük baba? Adam derdi kuru ekmek katık yiyor, tarım işçisi. Çayhaneye geliyor, bol şekerli bir çay içiyor, tatlı ne de bulacak tatlı yiyordu yani. Helva alacak parası yok. O arada muhabbet ediyor. Bir de cigara yakarsa, o zamanki tabirle muhabbet gelişiyor. İkindi vaktini bekliyorlar. Böylece e, kahve biraz daha pahalı, daha bir şey kahve yani. E, ...gönül ne kahve ister ne kahvehane... ...gönül ahbab ister... ...kahve bahane... ...her Tabii. zaman öyledir yani... ...buradan hocam... ...ben bir de yurt dışına çıktığımda Hı -hı. o... ...Dostoyevski'ye çok haklı... E, ...işte Amerika'dayız... E, ...laboratuvarda çalışıyoruz... Hı -hı. ...bir ofis verdiler... ...ofiste e, bir Hintli... ...bir Mısırlı ve bir fakir Türk... ...oturuyoruz... Hı -hı. ...Mısırlı post yapmaya gelmiş... ...o İngiltere'den doktorazları yapmış... Mısır'a dönmüş sonra Amerika'ya müracaat etmiş orada postdoc yapıyor o mesela çaya çok meraklıydı İngiltere'den hmm. ben de zannediyorum ki bizim gibi hayır sallama çay saat beş oldu tea time derdi mutlaka <gülüyor> sallama çay önce çok bana kağıt kokusu gibi geldi evet. sonra alıştım ama bir kağıt kokusu var hocam her zaman var o. Evet. yani e, hani <gülüyor> demlikte klasik e, çay başka bir <gülüyor> şey Tabii. ...onun farkları... ...mesela Hafız Ali Zasaman ...çaya çok meraklıydı... ...kendi demler karışımını yapar vesaire... ...böyle insanlar var... E, ...hala çaya çok meraklı olanlar... Hı hı. ...o bir has çünkü yani... ve meşru bir has... ...ne oluyor sohbetin yapısını oluşturuyor... Tabii. ...sohbetin, Tabii. muhabbetin... yapısını oluşturuyor... ...biz de buradan sohbet mevzuna sıçrayalım isterseniz... Evet, çünkü çay e, sohbetin katalizörü gibi evet, adeta. Evet. sohbet ihya edilmesi gereken e, bir e, hususiyet gibi geliyor bana eski toplumsal etmeyi. hayatımızda çok canlı şu etmeyi. an ise e, maalesef insanların bu tekil e, yalnızlıkları tekil yaşantıları içinde e, maalesef e, herkesin kendi yalnızlığına çekildiği günümüz toplumunda ...insanı diriltecek... ...imkanlardan... E, ...mahrum bulunuyoruz... ...sohbetten uzaklaştığımız için... <gülüyor> ...sohbet bana şöyle geliyor... ...kıymetli hocam... ...iki insan karşılaşıyorlar... ...üç insan karşılaşıyorlar... ...ve hiçbir zaman... ...o sohbet bittiğinde olan kişi değildir... ...o sohbet... E, ...o kişi... Yani ...sohbet başladığında başka kişidir... ...sohbet Doğru. bittiğinde Doğru. bambaşka kişidir... Doğru. ...oradan feyizlenmiştir... ...ruhunu, ufkunu açacak... Çok ...bir e, gıda almıştır. E, biz sohbeti... ...nasıl diriltebiliriz? Ne yapabiliriz? İhya ulum-i gibi... ...ihya-ı <gülüyor> ihya sohbet nasıl yapabiliriz? Evet. Valla o... ...şöyle olacak herhalde... ...yani şimdi sohbet deyince ben tabii... ...aklım hemen... ...Merhum Peder'den işittiğim... ...şerefi sohbetle müşerref olmuş. Bu... ...Efendimizin sohbetinden... Hmm bahis edildiği zaman söyleniyor Hı -hı. ashabın hepsi sohbet ile müşerref olmuyor evet. ve peygamber sohbeti ciddi, ciddi bir sünneti seniye yani yapılması icap eden bir sünneti seniye o sohbetle şey o devam ediyor Osmanlı'da da İslam medeniyetinde biz moderniteyle karşılaşınca biraz bireyselleştik ama bu geçici bir dönemdir çünkü insanlar insanlara muhtaç konuşmaya muhtaç bu şöyle olacak ...yani ne ...bir yardım gelecek. Önce yardım... ...ilahi bir yardım. Bu işi yapalım. Ama... mesela bana çok sordular. Hani burada söylemekte bir beis yok artık. Yaşımız 80'e yaklaştı. Abi bir yerde sohbet yapıyor musunuz? Yapmıyorum dedim. Çünkü şunu gördüm. Sohbet ehli denen... ...insanlar da yok artık. Yani... ...o... İnsan ya bir problemi var, o problemi çözülünce gelmiyor artık. Ya bir şey bekliyor, ya vakte bakıyor. Mesela bizim öğrendiğimiz şöyleydi, eğer bir sohbete işaret ediyorsanız, onun ardına bir şey koymayacaksınız. Zuhurat. Nasıl akarsa öyle akacak hadise yani. Bir, Çok enteresan hocam. Bu bir kadim medeniyetlerin hepsinde olan bir şey. Değil mi? David Bohm'un ...ilginç bir kitabı var... Ee, ...orada... E, ...anlatıyor... ...bazı Kızılderili kabilelerinde... ...bir problem ortaya çıktığı zaman... E, ...toplanıyorlar... ...ve sınırsız konuşma... ...başlatıyorlar... ...günlerce sürüyor bazen... ...yani mesele çözülmeden kalkmıyorlar... Hı hı. ...bazen haftalar... ...sürdüğü de oluyor... ...yatıyorlar kalkıyorlar yine konuşmaya devam ediyorlar... ...sohbetin ucunu... Ee, bilemiyorsunuz nerede biteceğini ve oradan bir çözüm üretebiliyorlar. Evet bu da bir model tabii. gibi tabii öyle değil de yani sohbet elinde bir başka endişe olursa o sohbetin tadı olmuyor. Bizatihi sohbetten istifade etmek için hı. geliyorsa hı. sohbeti yapan da istifade ediyor. Hı hı. Sohbeti dinleyen de istifade ediyor. Bu ortak bir rahmet bu yani. Onun yerine mesela ben Deniz Yapabildiğim kadar yazmaya ve neşriyata önem vermeye çalışıyorum hı hı. şu anda yaptığımız gibi. Hı hı. Ama tabii birebir sohbetin nedir? Çünkü gözlerin telakisi çok mühim. Gözler. Nazar. Nazar. Evet hı hı. yani. Ve git iş gidiyor. E, nazarı evliya, nazarı peygamber. Bunlar çok mühim şeyler. Efendim e, bu noktaya dayanıyor. Bir de hocam sohbet sizi sizin gibi insanlarla buluşturuyor. Arayan ruhlarla buluşturuyor. Evet. Ee, yakınlarda bir İngiliz şa şairi Wallace Stevens'ın e, güzel bir sözünü okudum bir kitapta. Diyor ki e, ben etrafımdaki şeyim diyor. I am what around me diyor. <Gülüyor> yani hepimiz aslında Tabii, etrafımızdaki evet. e, insanlardan... E, Müteşekkiliz. Evet doğru. Kendimizi onların gözlerinde görüyoruz. Tabii. Ee, hatta başka bir yazarın bir sözü var. Her insan en yakın olduğu beş kişinin ortalamasıdır filan diye. Çok doğru, doğru, ee, doğru. Biraz muhit tarafından e, biçimlendiriliyoruz. Dolayısıyla sohbet bizi güzel bir muhitin içinde de tutabilir. İnşallah. Doğru, yani... insanlar, doğru insanları seçersek tabii. Tabii. Onlar geliyor zaten de yani burada kendime de söylüyorum ama bütün insanlara da söyleyeyim sohbet sohbet için yapılır yani bir problem bu arada varsa çözülür hı hı. muhabbet için yapılır tabii ki hepimizin problemleri var hı hı. ama e, yani gideyim de şu hal işim halle olsun sonra bir daha uğramayayım. o sohbetin bir feizi olmuyor ben bunu hı hı. gördüm denedim. Ee, bizim işçil işte ettiğimiz sohbetler başta Mevrum Peder'in, sonra Mahir Bey'in. Hocam bir anlatabilir misiniz Fethi bana? Abiye. Ben o, o iklimi hiç soluyamadığım için çok merak ediyorum. Ee, mesela bu insanlar bir araya getiren e, manevi kuvvet neydi? Ne? Mu muhabbet, birbirlerini seviyorlar. Birbirlerini seviyorlar evet. ama birbirlerinde neyi seviyorlardı hocam? Allah aşkını mı seviyorlar? Birbirlerindeki o kadar iddialı değiller, evet. o kadar iddialı değiller. Hı hı. Yani insanı seviyorlar, yani ihtiyaç duyuyorlar, görmek istiyorlar, eli tutmak istiyorlar. Ee, ne bileyim, yüzüne bakmak istiyorlar. Hı hı. Böyle. Tabii ki onun arkasında, yani onların hiçbirisi şimdi kitaplar yazıyor, işte insanlar konuşuyorlar. Öyle öyle iddialı değillerdi. ...sizi görmek istiyorum, özledim... ...sarılıyor mesela, hı hı. kocası elini öpüyor... ...ve ona elini öptürüyor... ...latife yapıyor, yürüyorlar... ...bir yere doğru gidiyorlar... ...yani ama hayat bunlara imkan veriyordu... ...şimdi ben kendime bakıyorum, emekliyim... ...birçok şey ...ittiğim halde o kadar çok şey doluyor ki... ...işte bu... Hmm. E, ...hız ve hız haz ayakta dediği... ...Yusuf'un çok mühim bir tespit tabii. o... ...doluyor... O zaman öyle bir dönem, Şimdi böyle bir dönem. Şimdi ben kurtarılmış mekanlar ve kurtarılmış zamanlar diyorum. Hani bu 80'lerin sol literatöründe var ya bu defa biz kurtarıyoruz belli bir zamanı. Kurtarılmış zamanlar lazım bize. Bugün ne yapacağım? Hiçbir şey yapmayacağım. Gökyüzüne bakacağım. E, acaba fil filanca gelse yanına gidebilir miyim? İstanbul düşünüyorum. Gitmek bir problem. Dönmek bir problem. Mekan yok el bizim için bir mekan. Mesela Beyazıt 70'li yıllarda, 60'lı yılda, aslanlığım döneminde böyle bir mekandı. Uğrarsın birisi var oturursun konuşursun, sohbet edersin. Hadi bir camiye uğrayalım dersin. Kahveye çıkarsın, sahaflara bakarsın zaten gün geçer eve dönersin yani. İnsanlar birbirlerini özlüyorlardı ve vesile yaratıyorlardı. E mesela diyelim işte bir kandil günü hadi akşamda filancı camide buluşalım. Bir küçük namaz falan vesaire. Sonra gidelim bir çorba içelim. Ondan sonra tekkeye bir uğrayalım bakalım. Böyle akıp gidiyordu hayat yani. Ve her birinde bir muhabbet açılıyordu. Ve spontan ziyaretler vardı yani. Şimdi öyle değil telefon ediyorsun, randevu alıyorsun. Her randevu bir bağlayıcı bir şey. Yoksa da evde yoktu evde yok ne yapalım diyorlardı Başka zaman uğrarız filan yani ve o güzel ve o tecelliyat sürprizler güzel dün bir arkadaşla konuşuyorduk o Viyana'da eğitim gördü falan. iyi bir çocuk o bana bir şeyler söylemiş demiş işte planlıyoruz hayatımızı bir filozoftan ben demişim ki çok güzel ama demişim bizde bir zuhurat baba var ...onun ne yapacağı belli olmaz. <gülüyor> çok güzel, evet. Bu gayet <gülüyor> lojik bakan bir adam, evet. yani teoloji ve evet. psikoloji okumuş. Evet. O zamandan beri diyor, Zuhrat Baba'ya çok emniyet veriyorum ben diyor yani. Çok güzel. Size bir Zuhrat Baba var yani. Meşhur söz var ya, insan plan yapar, Tanrı güler diye. Evet, evet. Plan yapacağız ama tuhabbet böyle bir şeydi. Bir de tabii yani... Kreatif e, olacak. Evet. Zuhrata tabi olacak. Ee, ve e, sizi hani bir kitap ismi var kalbinin götürdüğü yere git diye evet. yani bizi kalbimizin götürdüğü yere e, olabildiğince götürelim. bu çağda olabildiğince ben evet. işte onu yapmaya evet. çalışıyorum evet. olabildiğince onu yapmaya çalışıyoruz böyle e, mesela Mahir Hoca'nın planlı yani programı şöyle salı günleri çardakta cumartesi günleri Anavutköy Cami'sinin avlusunda işte kışınsa eee Galip Paşa Camisi'nin orada Eren köyünde ee, Pederin şey günleri e, çarşamba akşamları Nurettin Beyle sohbetleri olurdu. Ee, ve bir de daha sonra e, İhya İhyul'ul Ulum'u din dersleri. O da bir sohbet Çok gibi güzel. geç geçerdi yani cumartesi ikindiden sonra Soğanlı Camii'nde. Hocam ben de şunu merak ediyorum bu benim biraz muzır tarafım. Mustafa ee, bu güzel insanların arasında hiç maale yani lakırdı olmaz mıydı? Hiç birbirlerine takılmazlar mıydı? Şakalaşmazlar mıydı? Arada futbol e, muhabbeti dönmez miydi? Mesela şaka mutlaka olur latife, latife. mutlaka olur evet. ama o maale yani değildir evet. hafletir ortalığı hı hı. yani şaka mutlaka olur. Hı hı çok belli bir dozajda o olur. Ama mesela Mahir Bey öyle beyitler okurdu ki, o, onun yani o hayatın bir realitesi. Mesela bir tanesini söyleyeyim. Ah, oh, o Süleymanı Safa Perverkim. Şimdi dinliyoruz hepimiz. Hmm. Rühleti cümle ahibbasının nalan etti. Yetişim. Baştan Ah, oh, o Süleymanı ı Safa Perverkim rühleti cümle ahibbasının nalan etti. Yetmişinde marazı aşk ile şaha kalkıp gemi aldı Azia cennete dört gitti. Adam ileri yaşta evlenmiş. Bu bir, bu bir mezar taşımış Hoca onu görmüş, ezberine alıyor tabi. Ah <gülüyor> oh, o Süleymanı Safa Perverkim rüledi cümle. Ay başını nalenitti. Yetmişinde marazı aşk ile şaha kalkıp gemi aldı Azia cennete dört nal gitti. <gülüyor> bu kadar. Ama güzel değil mi yani? Bu kadar. Sonra tekrar döner. Ama bu, bunu kendisi mi e, istedi bu mezar taşının yazılmasını kim yazdırdı? Evladı mı yazdırdı hiç, acaba? Biz bilmiyoruz yani <gülüyor> evet evet <gülüyor> cennete dört nahl gitti evet. yine insaflıymış cennete göndermiş Tabii tabii yok evet. bir sürü nüzan bir <gülüyor> sürü nüzan. Evet. Yani. Evet. nüzan yani bu e, bu tür arada beyitler e, latifeli tabi, tabi, e, tabi, tabi, sözler tabi. değil mi? Ve ama onların ortamı yumuşatıyor başlarken o söze daha ilk kelamda onun latife olduğu anlaşılırdı şimdi hani Hı -hı. diyorlar ya insanlarla Hı -hı. E, ne derseniz ona amiyane dalga geçmek filan kesinlikle Hı -hı. öyle bir şey yok latife o her zaman oldu o aşikar e, yine pederden bir şey Hı -hı. eskiden eskiciler vardı e, sokakta torbayla geziyor eskiler alayım eskiler alayım yengem Rahmetli. Çağırmış, demiş işte eski şeyler var. Bakıyor bunu almam, bunu almam. E, ne istersin? Erkek eskisi isterim demiş. Ceket pantolon. E, niye? Tersiz ediliyor, satılıyor demiş o. Hmm. Kadın eskisi olmuyor. Hmm. Bunu babama anlattı. Rahmetli beden ha dedi bak. de yaşlı o zaman. Evet. Erkek eskisi çok mühimmiş. Eskisi bile onu istiyor. <gülüyor> Kelime oynuyor yapıyor yani. Evet, evet, e, bu bir zaman geçtik gider ailede aile arasında geçen bir şey bu yani. Evet. Böyle devam ediyor hadise yani. Dolayısıyla e, sohbet. Mesela e, aile sohbetleri bizde çok olurdu. Hocam biraz anlatabilirsiniz çünkü sonra, çok mühim bir şey yani ben evet. de bir ruh hekimi olarak. Ee, en temel eksikliğin aile içindeki sohbetin kesilmesi olduğunu görüyorum evet. yani günümüz toplumunda maalesef ekranların çoğalmasıyla beraber herkes bir ekranı mahkumu olmuş evet, durumda öyle. evin içinde konuşma neredeyse yok hükmünde size en son yeni bir şey anlatayım Buyurun hocam. biz Hı. işte bir yazlığımızla gidiyoruz Ege de köyde bir yerde biz şimdi iki kişi kaldık Hı -hı. çocuklar evlendiler iş tuttular falan filan herkes ayrı Hı -hı. ...biz e, teyzemizle konuşuyoruz... ...kahvaltı ediyoruz... Evet. ...verendada, öndeki bahçede... Hı -hı. ...oturduk... ...komşunun e, annesi de... ...o bizden yaşlı bir hanım... ...bize bakmış... ...kahvaltı sonrası biz Hı -hı. muhabbet ediyoruz... ...sohbet ediyoruz... ...edebiyattan, sanattan, güncelden... ...yerelden... Hı -hı. ...devam eder bu filan... ...sonra kızına diyor ki... ...kızı da bizim kızın yaşında... ...demiş ki yahu... ...demiş, öyle konuştular ki, ben babanla bir ömür boyu, kendi kocasına hmm. bu kadar uzun konuşmak istiyorum. <gülüyor> <demiş>. Çok güzel. <gülüyor> Eyvallah. Evet, böyle yani. Bu hanım teyzenin de içinde kalmış meğerse. E kalmaz evet. mı tabii evet. yani, şimdi dedi, nazar olacak yani. Yok, çok evet. temiz insanlar yani. Evet. Şimdi bizim pe merhum peder bir mevzu açardı. Hı -hı. Bir defa akşam yemeğini mutlaka kez evde olacak. Ha çok müeyyit. Evet. Ve belli bir saatte yenecek. Sofra adabı, sofra, sofra adabı kültürü var. değil mi? O çok müeyyit. Evet, dua edilecek. Mesela sofra duası Hı. benimdi. Daima peder edermiş. Sonra dua benim. Ondan sonra Hatırlıyor bir... musunuz hocam o duayı? Mutlaka hatırlarsınız. Hatırlıyorum tabii yani. Çocuk... Paylaşabilir misiniz bizimle? Çocukken en küçük sen şuydu. Zadallah, alâ belekâtıllâ, şefaat ya Resulallah bir metri fatihâ. Üç yaşında bu dua okudu. Zadallah, alâ belekâtıllâ, şefaat ya Resulallah bir hı -hı. metri fatihâ. Bu kadar. Sonra e, güncelden bir mevzu açar. Hı -hı. Şöyle oldu böyle gitti. Onu getirir, İslam tarihinde bir noktaya bağlar. Hı hı. E, sofra biter. Kalkarız. Hemen gitmeyin der. Bir 15-20 dakika oturun bakalım. Hı -hı. Dakika oturun. O sırada kahvesini içer ve anlatmaya başlar. Güncelden başlayan hadise İslam tarihine gelir. Ya e, cariye güzel efendilerimizden, Hı -hı. ya aktab erbağdan, ya Hı -hı. büyük imamlardan, ya bizatihi Efendimiz'den bir yerde son bulur hadise. Ama güncelden başlayarak oraya geliriz nasıl geliriz? Onu biz fark etmeyiz. Kırılmaz yani. Tak diye bir yerde başlayıp bir yerde kırılmaz. Akar hadise bir yere gelir. Böyle yetişen bir insansınız. Ve sıkmaz sohbeti. E, hı hı. Tadında bırakır. Onlar tabii anlıyorlar yani. Ruhiyat. Onu herkes anlıyor. Yani siz tabii uzmanlık alanınız. Ama biraz insanlarla meşgul olan adam e, e, e, muhatabının nereye kadar kaldırabileceğini hı. anlıyorum. Bunu ben daha sonraki yıllarda e, Haldun Taner'in hikayesinde okudum. Haldun Taner bir hikayeci, tiyatro yazarı. Edebiyat Fakültesi aslan olmuş. Mükremin Halil Hoca'yı anlatıyor bir anekdotunda. Diyordu ki Holay Hoca her gün İslam tarihinde bir hadiseyi güncellerdi diyor yani. Görseniz size anlatır diyor. Hı -hı. Üç dakika, beş dakika, on dakika. Böyleydiler. Tabii sonra kendi akranlarıyla mesela Ali Rıza Salman'la ...Nurettin Topçu'yla... E, ...Hakim Reşit Bey vardı... ...Reşit Nomer... ...onunla yaptığı sohbetler... ...o ayrı... O, ...Büyük dayım... ...Cevdet dayımla yaptığı sohbetler... ...onlar onlar ayrı... ...çünkü... ...bir başka dünyayı... ...muhatap buluyor adam kendisine... ...hani hı hı. antrenman veren bir sporcu gibi... ...tasavvur buyurun... ...o ayrı bir şey... ...dinliyorsunuz... ...anlamadığınız yerler oluyor... ...çoğu... ...hafızada her şey sorulmaz... ...sohbetin akışı kesilmez filan yani sonra olursa yaklaşık böyle kenardan sorarsınız vesaire yani. Bu buo şey nedir? İnsan görüyorsunuz. İnsanı tanıyorsunuz. Reel hayatı yaşıyorsunuz. Makineyle muhatap olmuyorsunuz. Veya programlanmış bir e, çerçeve içine mahkum olmuyorsunuz. Şimdi bu internetle Google'lar, televizyon programları hepsi bir başka zekanın programladığı bir çerçevedir, tabii. sizi içine çekiyor o tabii. anda tabi yani bu bir inanç meselesi siz beşer olarak o sohbeti dinlediğiniz zaman ilahi tecelliyatla karşı karşıyasınız çünkü onlar yani çok halis insanlardı iltica ederek sohbete söze başlarlardı o tecelliyat o, o sizi etkiliyor e ben böyle bir sohbet değil ama... ...buna benzer şeyleri... ...mesela mekanik dersi anlatan... ...hocalardan da dinledim. adam... ...şevk severek anlatıyor... ...tahtaya çiziyor, geometri anlatıyor... ...bu kadar derinliği yok... ...ama beşer olarak... ...o da başka bir şey, işini seviyor adam... ...ilmi seviyor... ...fenafil ilm olmuş... ...fenafil geometri olmuş... ...anlatırken o heyecanı siz de tadıyorsunuz... ...mesela teorimi ispatlıyor hattı çekiyor, üç noktada bir noktada kesişiyor doğrular veya kontroller tutuyor şöyle bakıyor adam hani yani elhamdülillah demese bile öyle bir haz duyuyor. Bu mühim. Yani o yaptığı işten başka bir gayesi yok. Yani ben şu işi bitireyim de buradan üç beş kuruş alayım veya şunun adamın göze gireyim. O değil. Tabii. Böyle adamlar e, batıda da gördüm. Tabii bizim e, okuduğu mekteplerde de gördüm. Geçtiğimiz haftalarda e, bir kara delik görüntülendi biliyorsunuz. Ya, evet, gördüm. Onu anons eden e, bilim kadını hanımefendi e, bir noktadan sonra gözyaşlarını tutamadan ya. konuşmaya başladı. Bana çok tatlı geldi bu hocam. Tabii, tabii. E, çünkü yaptığı işe o kadar aşkla bağlanmış tabii, ki tabii, tabii. E, ve bir, büyük bir keşif tabii. Büyük tabii. bir buluş. Ee, onun verdiği o e, ürpertiyle, o rıfkla aslında evet, evet, evet. E, kainatta e, bir noktanın aydınlatılmış olmasını verdiği bir e, mutlulukla konuşuyordu. E, bir dervişhane bir mizaç oluyor iyi ilim adamlarında da, tabii, batıda da. Newton işte, Newton en büyüğü yani. Hı -hı. Bu güneş sistemini yani evrensel sistemi... Hı -hı çözümlüyor, matematik olarak modelliyor. Hı hı. Ondan sonra Ya Rabbi diyor yani bu senin e, Your Majesty diyor yani bu ihtişamın karşısında ben neyim gidiyor yani hayranlığını hı hı. ifade ediyor. O metinlerinde var Newton. Ha bunu pozitivistler sadece o modeli alıp Newton'u evet. o şansiyetini bırakıyorlar. Tabii böyle. Zaten gören adamın hayran olmaması mümkün değil. Tabii. ...hak bir gönül verdi bana... ...ha demeden Ebeden hayran ayranım. olur... Evet. ...evet... ...dolayısıyla yani böyle... ...sohbette buna giden bir yoldu... Hı -hı. E, ...ve mesela... ...sohbetin seviyesini... ...dinleyenlere göre de ayarlarlardı... Hı -hı. ...yani o da çok önemli bir şey... ...cemaate göre... E, ...daha yalnız kaldıkları zaman... ...daha farklı sohbet olurdu... E, ...biz mesela... Meyrum efendim Meydan odasında sohbet yapar Sonra saat 12 Falan oldu mu Hadi bakalım siz ayrı geceler Sabah namazına kalkmayı unutmayın filan hmm. Cemaat yollar biz otururuz evet. Kalkmayız yüzsüzlük ederiz kalkmayız Ondan sonra 10 dakika farklı bir sohbet olur orada Öyle Şeye göre Ortama göre, Ortama göre, insana göre. Peder demesi mesela de öyle. Sohbet eder. Herkesle konuşurdur. Havam havas meselesi. Evet konuşur. Herkesle konuşur. Ona ona göre, buna buna göre. Ama mesela seçkin bir dost geldiği zaman gözleri parlar. Öteki geldiği zaman güler, hoşuna gider yani. Onlar da konuşur. Hiç unutmuyorum bir tenekeci Ahmet Efendi amca vardı. Eve gelir teneke işte lehim yapar. Onu yemeğe oturtur. Namaz kılarlar. Sohbet ederler onu. Anlattırır ona. Ki o anlatır. Yani, e, sonra bir o gider. Yani 3-4 saat onunla vakit geçirir. Ama mesela Mahir Bey gelince başka bir şey olur yani. Niye? Çünkü karşılıklı beyit okunuyor. O şiir onları bir yere çıkarıyor. O beyitten bir ayete geçiyorlar. Hmm. O ayeti öteki birisi nazmen tercüme etmiş. Onu okuyorlar ama yarabbi yani. Muazzam bir şey hocam. Tabi. Ev hep, hep mütezebbattla oluyor bu işler. Dur, kitaba bakayım, Lükata bakayım yok mütezebbattla oluyor. Hocam e, şimdi bu sözleriniz bana şunu düşündürdü. Geçmişte insanlar e, beş saat, altı saat ezberlerinden nutk edebilirlermiş. Ahatlıkla, Yani divan edebiyatına gidiyor efendim, e, Homer'e gidiyor, Kafa, ezbere kafasında bir sürü beyit var. Sizde de aslında o yaşayan ee, geleneğini e, görüyoruz. Kırpıntısının kırpıntısı. E, ama o bile o kadar etkileyici kırpın, ki. Kırpın. E, ben mesela zihnimde o kadar şey tutamıyorum. Tutarsınız. E, o, o, o şeyden geçmek lazım. O rahleyi tedristen geçmemişim. O, o, yani e, o bir dönem o. Yani, Tabi. O bir dönem o. Şimdi bu konuda mesela e, bu Google filan gibi arama motorlarının bir protez hafıza işlevi gördüğü. İnsanların e, bu bilgisayar teknolojisiyle beraber bir şeyleri hatırlamak zorunda hissetmedikleri, en ufak bir şeyde internetten onu çıkarıp e, buldukları, kullanıp sonra e, yine unutmaya devam ettikleri söyleniyor. E o zaman e, kesinti oluyor sohbette. Kesin, kesinti oluyor işte. Sohbet akacak. Tabii. Yani şimdi sizin söylediğiniz bir sohbet muazzam, Tabii. ilham verici bir sohbet. Tabii. Yani insanı insan olarak bambaşka bir boyuta kanatlanıyor. Ama şöyle yani iki Müslüman sohbet ederken üçüncüsü Cenab-ı Rahimül Alem'in buna inanıyorlar. Böyle başlıyorlar hadiseye yani. Evet. Ve yani birbirlerini Allah için seviyor. Allah için arıyor, Allah için selam veriyor. Onda bir ilahi güzellik görüyor, kulda yansımış bir ilahi üstünlüğünü görüyor. Onun için yapıyor bu işi. Evet. Yani niye gitsin şeye görüşsün etsin şey yapsın yani. Yani onda Allah'ın yaratışından bir güzellik tabii, görüyor. Karşısındakini Hazreti tabii. İnsan olarak tabii, tabii, tabii, e, tabii, tabii, tabii. idrak ettiği Ve için. Nasıl bakarsan evet. öyledir. E bize derlerdi ki nazar insanı ıslah eder. Hı hı. Onun için iyi insanların nazarına muhatap olun derlerdi bize. Nazar sizi ıslah eder birçok kötülükten, meniyattan muhafaza buyurur. Hüsnü Hale sizi teşvik eder nazar. Hele duası o aleyhülala bir şey. İyi insanların nazarına evet. ne olan Muhatap olun. Muhatap, muhatap olun. olun. Hı -hı. Yani. Hele dua ederse o aleyhülala. Lütuf Hı -hı. o yani. Bakması kafidir derlerdi yani. Evet. Burada anlatmıştım. Vakitimiz var, var mı? Var var hocam. Buyurun lütfen. Ee, Dergahta işte zikrullah bitmiş dervişen yerleşiyor çay kahve falan bir memlek çay kahve çay kahve yok da çay falan Efendi sohbet edecek bir Rumeli'li duruyor yanında da küçük bir çocuk hı hı. Nedence baba diyor ki efendim şöyle otursanız yok bayağı be gideceğim ben diyor yani e ya işte Efendi yani ya diyor bir iki dakika bekle veya be diyor şu sabiye bir naza etsin. alıp götüreceğim diyor yani. Hmm. Sabi'ye bir nazar etsin diyor yani. Bir baksın kafi diyor yani. Adam Tabii. buna inanıyor. Tabii. Beni çocukluğuna götürüyor. Hmm. İyi insanların Hüsna sahibi insanların teveccühüne mazhar olun. Baksınlar size. Ne yapardı? Menhiyattan size alıkoyar. Duvar örüyor etrafınıza yani. Ne, neden alıkoyuyor? Menhiyat. Nehidilmiş şeylerden evet. alıkoyuyor. Duvar ürüyor. Yapamazsınız diyor yani. Hmm. Hele dua ederse o aleyhülala oluyor. Tabii. tabii. Aleyhülala oluyor yani. Sohbet böyle bir hadise. Tabii sohbetin edepleri var. Hı hı. Hayatta her şeyin edebi olduğu gibi. Hı hı. Onu da öğreniyorsunuz zamanla. Nasıl girilir, nasıl çıkılır, nasıl selam verilir. Ve yani ne, zaman, ne zaman, niye selam verilmez. Nasıl bakılır, nasıl konuşulur. ...hangi ses tonuyla konuşuyorlar... ...falan yani... ...onları öğreniyorsunuz Aslında ama. günlük hayatın içinde öğrenmemiz gereken... ...hepimizin tatbik etmesi gereken... ...pek çok... E, ...adab-ı muhaşeret var. Evet. evet. E, geçtiğimiz günlerde birisi bir yerde yazmış... ...ben de çok iştirak ediyorum bu kanaate... E, ...diyor ki... ...bir odaya girdiniz... ...muhatabınız sizi... ...oturarak iskemlesinde karşıladı... ...bu diyor bir saygısızlıktır... ...yani sizi... ...ayağa kalkarak ve gözünüzün içine bakarak, elinizi sıkarak selamlaması lazım. Ee, özellikle makam sahibi insanlarda böyle bir hatayı görüyoruz. Ee, i̇nsanlar belli bir noktaya eriştikleri zaman, bir maddi bir makam, mansıp sahibi oldukları zaman... ...muhataplarına e, bu şekilde hoşamedi etmiyorlar. Yani kalkarak, teveccüh göstererek, e, buyur ederek şey yapmıyor masasında oturuyor, o kişiyi yer gösteriyor, hiç özel bir karşılama yapmaksızın buyur ediyor. Her karşılaşma aslında muhatabımızın varlığının teyit edilmesidir. Eğer muhatabımızın varlığının teyit edilmediği bir karşılaşma söz konusuysa, orada o kişi oradan incinmiş olarak ayrılır. Bu çok Mühim bir şey hocam yok sayılmak görmezden gelinmek sözünün dinlenmemesi efendim sözünün kesilmesi sözüne cevap verilmemesi bütün bunlar hep yok sayılmanın belirtileridir ve insanı kayıtsızlık kadar inciten bir şey yoktur biliyor musunuz düşmanlık bile insan için bir şeydir. Bir lütuftur. Tabii, Çünkü muhatap tabii, alınıyorsunuz. Muhatap alınıyor. Yeryüzündeki varlığınız önemli bulunuyor. Ciddiye alınıyorsunuz. alınıyorsunuz. Ama kayıtsız kişi çok incitir insanı. Evet. O yüzden bu ı muhaşeretten e, e, bir cüzde e, muhatabımızın varlığını teyit etmek, ona beraber olmaklığımızın bizi hissettirdiği güzelliği yansıtmak. Mehrum Ali Bey edebiyat, e, eski edebiyat hemderesi profesör hizmetle odaya her geldiğinde ayağa kalkıp buyurun efendim bir şey var ettin. adam çakavi getiriyor <gülüyor> ne yapıyor evet. bir de, hocam birisi geldi diyor istikbal ederdi onu ve bundan hiç hoşlanmazdı. Şimdi aa. böyle bir kere birkaç defa böyle olunca hizmetli de artık odaya fazla girmez. Ha. yani ihtiyaç evet. varsa girer. E, e, Lalettay'ın laleşteki durumlarda girmiyor çünkü. Hocam aya kalkıyor diye bana diyor filan yani. O da insan, o da insan. Kader onu hizmetli yapmış, öteğini profesör yapmış. Tabii, tabii, o bir kader. Tabii. Muazzam bir şey hocam bu ya. Anlıyor çok güzel. Evet, anlıyor. Bir de anlamazsa iki de iki den üç de mutlaka anlar. Mutlaka anlar. Hocam ya yani bakıyorum ben çok karakter sahibi, çok şahsiyet sahibi insanlar bunlar. Öyle yetişmişler. Öyle yetişmişler. Aksinin düşmele mümkün değil. Evet. Bir, bir sonraki <gülüyor> programımızda bunu konuşalım. Bu Şahsiyet sahibi olmayı, <gülüyor> karakter sahibi olmayı konuşalım. Evet, ben konuşalım. çünkü bizim eksiklik duyduğumuz şeyin bu olduğunu düşünüyorum. Şeylerden birinin bu olduğunu Peki, düşünüyorum. Konuşalım efendim. Efendim gönlünüze bereket. Estağfurullah, sağ olun. Yine bize çok güzel e, e, tahassüslerle çok güzel... <gülüyor> güzel. E, Lezzet damlaları düşürdünüz Eskiden ruhumuza. Eskiden böyleydi efendim, Sağ olun. Diyorum, sağ olun. E, bir günün sadasının daha sonuna geldik. Değerli dinleyenlerimiz. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalınız.